Her yara sağ olur unutulanda, sağ olmaz yaresi ilk muhabbetin. Evet, ilk aşkın yarası her insanın yüreğinin bir köşesinde durur. Gün olur gene sevmek isteğiyle dolar taşar kalbiniz. İşte o vakit ince ince sızlar içinizde ilk aşkın yarası.